Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nesta'inuhu wa nestağfiruh wa na'udzu billahi min şururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Men yehdehillah fe la mudille leh ve yudlil fe la ha dea Eşhedü en la ilaha illallah ve ehdehu la şerika leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyhellezina aminet taqullaha haqqat quati ve la tamutunna illa ve entum muslimun. يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حازر جهابا دفنا منهم رجالا من كثيرا ونساء فتقول الله تصالون به والأرحام إن الله كان عليكم غيبا يا أيها الذين تقول الله رقول قولا صريعا يصح لكم أعمالكم لا لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقط حازف أذنا ...ve ma ba'd... ...inne seğal hadiyeti kelamullah... ...vel hadiyaheli Muhammed... ...sallallahu aleyhi ve sellem... ...ve umur umurim hütesatuhâ... ...ve külle muhtesetin lil'a... ...ve külle bil'atın galâle... ...ve külle lanânetin finnâ... ...ve ba'd... ...azıra hoş geldiniz... ...bugün inşallah... geçen hafta girişini yaptığımız... ...tevhid meselesine... E, ...konular ilk konusunu... ...iştemek üzere devam edeceğiz... Geçen hafta burada olmayan için çok kısa bir hatırlatma yapalım. Biz bu derste eğer nasip olur da devam edersek ee, Muhammed bin Temini isimli alemin yazdığı kitabı Tevhid isimli kitabı okuyacağız. Bu okuma esnasında da izah gereken, ekleme gereken yerlerde birimiz yettiğim gibi izahlarda da, da eklemede bulunmaya çalışacağız. Bu konuyu bir örneklendirelim. Allah Azze ve Celle'nin hoşuna gireceğimiz bir amel, bir söz kartı. Bu sözü veya ameli yaparken kalbimize danıştık. Acaba Allah'ın rızası ile başka bir maksadı? o niyetini tasvir etmemiş. Zerbini ister. Bununla ilgili çok idret verici, şu an aklıma gelen ve e, seyremenin anlatmanına fayda vereceğiniz için bir hadis aktaracağım. Hadisin tam lafızları hakkında değil, mana ile aktaracağım. Rasul Aleyhisselam diyor ki ilk üç işi şunlar. Birincisi alim, ikincisi savaş meydanlarını, hayatını kaybetmiş şey. Allah Azze ve Celle bunlardan birini huzurunu alır. İlk cehennemin tutuşturulacak ilk kişiler bunlar. Bunlardan sırasını şu an hatırlayamıyorum ancak aklıma geldiği karar veriyor. İlki dünyada çokça sadaka veren, Allah Azze ve Celle'nin hayır kapılarından hepsini deneyerek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya gayretten bir zengin. Allah azze ve celle onun huzuruna alır. Ona dünyada verdiği nimetleri hatırlatır. Sana şunu şunu şunu şunu şunu vermiştim. Doğru mu? Hatırladın mı? Evet ya Rabbi, hatırladım. Peki onun karşılığında sen benim için ne yaptın? Der ki Ya senin rızanı kazanmak için ne kadar hayır kapısı varsa, ne kadar muhtaç varsa onlara hayır hasenatta bulundun. Malımı dağıttın diyeceği günler. Vaktika yaptım dedi, senin için bunu yaptım dedi. Cevap Allah Azze ve Celle'den geliyor. Yalan söylüyor. Sen insanlar ne kadar ne kadar cömert bir adam, ne kadar ayıpsever bir adam desinler diye bunu yaptın. Tabi bunu yaparken, bunu düşünürken yine Allah Azze ve Celle'nin gözetmiştir o. E, şeksiz şüphesiz böyledir çünkü hiçbir zengin bana cömert desinler diye bu kadar hayır hasanet yapmaz. Allah Azze ve Celle'nin kazanmak için yapıyor ki ama aynı zamanda insanların hoşnutluğunu kazanmak ve insanların nezdinde değerli bir sıfatı elde etmek için de yapıyor. Cömert desinler. Ve cehennem zıvanları emreder. Atın bunu cehenneme. Sonra savaş meydanlarında hayatını kaybetmiş ve insanların şehit diye edildiği bir insan almıştır Allah Azze ve Celle ona, ona dünyada verdiği nimetleri hatırlatır. Ben sana dünyada şunu şunu şunu şunu şunu vermiştim. Hatırladın mı? Hatırladın ya Rabbim. Kabul ediyorum. Bunların hepsini sen bana verdin. Peki bu nimetler karşılığında sen benim için ne yaptın? Ya Rabbim canımı senin yoluna feda ettim. Canımı ortaya koydum ve verebileceğim en son nokta canındı sana canını feda ettin. Senin için yaptın. Yalan söyledin. Sen, insanlar sana ne kadar cesur bir adam, ne kadar kuvvetli bir adam, ne kadar savaştığı önüne gelen, deviren bir adam desinler diye böyle. Hemen burada bir izah getirelim. Bu insan, insanlar kendisine cesur desinler diye kendini ortaya koyar mı sadece bu niyetle Yapar mı? Yapmaz değil mi? Yani insanlar kendisini övsünler, cesur desinler diye insan canını ortaya koyar mı? Sadece bunun için yapmaz. Allah Azze ve Celle'nin rızası vardır, asıl odur. Bununla beraber insanların beğenisini kazanmak. insanların cesur övgüsünü almak için de yapmıştır. Yani burada hem Allah'ın rızası hem insanların övgüsü birleşti o amelde, o için. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bunu reddetti. Özehennemize bana emret. Atın Sübhanallah. Sonra dünyadayken kendisine ilim verilmiş, ve bu ilmiyle amel, amel etmiş bir alim getir huzura. Allah Azze ve Celle ona da nimetlerini sayar, döker. Ben sana dünyada bunları vermiştim. Doğru mu? Verdim ya Rabbi. Evet. Kabul ediyorum der. Kabul eder. Peki bunların karşısında sen ne yaptın? O da der ki, ya Rabbi, bana öğrettiklerini amel ettim ve insanlara bunu öğrettim. İnsanlara bu bilgiyi aktardım Der ki, yansıyordu. Benim için yapmadım. Yani sadece benim için yapmadım. Yoksa bir alim düşünün, bir bilgin düşünün. Biliyorsunuz alimler genelde dünyadan el çeken insanlardır. Yani dünya metanın peşinde koşmayan insanlardır. Ki dünya metanın peşinde koşan alim bari olamaz. Dünyayı terk etmesi gerekir veya asgariye düşünmesi gerekir. Bu insan sadece insanlar kendisine alim desinler diye, çok bilgili desinler diye bunu yapar mı? Bir insan düşünün ki dünyanın o cazibesini, güzelliğini sadece insanlar övgüsünü kazanmak için terk edecek, kendisi ilime verecek. Yok böyle bir şey. Böyle bir insan olmaz. Öğrendiği ilimle Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmayı da bununla beraber insanların ne kadar bilgili, ne kadar alim bir insan övgüsünü kazanmak için ne yaptı bu insan? Allah Azze ve Celle'nin sen yalan söyledin, benim için yapmadın. İnsanlar senin için ne kadar alim, ne kadar bilgin bir adam besinler diye yaptı, Sözünle neti, mana budur. Bunun üzerine cehennemize bağlayan, emreder, onunla alırlar ateşe atarlar. Allah azze ve celle onların ahiretine benzetmesin ahiretimizi. Evet şimdi burada üç tane çok değerli işi yapan üç kişiden bahsettik. İlim adamı, mücahit ve şehit, sadaka veren zengin. Halbuki din, Samiye bu üç ameli çok üstün tutmuştur. Bu üç işi yapıp da Allah'ın huzuruna o hal üzere kavuşan insanlar ise allah Teala cehenneme atmıştır. İbretlik kişilerdir. Hem de ilk attıkları onlardır. Cehenneme ilk atılan üç kişi bunlar. Hadisler geldi bu üzere. Peki bu üç faziletli ameli yapan bu üç kişi niye cehenneme gitti? İşte ibadetlerinde Allah Azze ve Celle'yi birlemedikleri için. Neuzübillah. Bunların ahiretlerine Allah Azze ve Celle'ye sevmiyor. Bu sebeple yaptığımız her güzel işte ki biz buna ibadet alimler ifadesiyle yaptığımız her güzel işte Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeteceğiz. Sadece. O amele başlamadan önce kalbimizi bir yoklayacağız. Eğer burada Allah'ın rızasının dışında başka bir maksat var ise eğer orada duracağız. Amele başlamadan orada duracağız. Amelimizi, niyetimizi sahihledikten, güzelleştirdikten, doğruladıktan sonra amelimizi yapmaya devam edeceğiz. Müellifimizin konuyu izah sedebinde getirdiği ikinci delil, Nail Suresi 36. ayet. Orada buyuruyor ki Allahu Teala, وَلَغَبْ وَأَصْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا اَنِيُبُدُ اللّٰهَ وَيْجْتَنِيُبُتْ تَاغُوتُ Anlı olsun ki, yemin olsun ki, biz her ümmetin içerisinde Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diyen Resuller gönderdir. Her ümmetin içerisinde Allah Azze ve Celle Resul göndermiştir. Bu demektir ki her ümmet, her toplu Risalete muhatap olmuştur. Burada bakın izaha gereken özellikle konunun anlaşılmasına fayda verecek ayetin içerisinde başka bir kelime daha var. Tağut. Tağut'tan sakınma. Peki tağut ne demek? Tağut tuğuyandan, aşırılığa gitmekten, aşırıya yönelmekten elde edilmiş bir kelime. Peki tağut nedir? Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh der ki tağut şeytandır. Bu bir izah. Tavut şeytandır. Cabir radıyallahu anh ise şeytanların kendilerine indiği kahinlerdir tağut Bu iki güzide sahabenin iki ayrı tefsiri tağut. Birisi şeytanlar, birisi şeytanların üzerinde kahinlerdir tağut Ancak İmam Malik der ki, İmam Malik rahimine Allah'ın dışından ibadet edilen her şey tağut. İsminin altına. Allah'ın dışında ibadet edilen her şey, her varlık, her mahluk Ta'ut isminin altına, o çatının altına girer. Peki ibadet neydi hemen bir daha bakalım. Bu çok önemli çünkü. İbadet deyince bizim dilimizdeki kısır anlam, anlayış girmeyecek. Onu anlamayacağız. İbadet Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her işti. Dolayısıyla Allah'ın sevdiği ve razı olduğu her bir işi Allah'ın dışından birilerine yaptığımız an o kişi o varlık, o nesne tağut olur. Bu güzel bir izah. Allah'ına rahmet etsin. İbn-i Kayyum Teala ise der ki bu tağutun izahı hususunda tağut gerek ibadet cihetinden, gerek tabi oluş, uyma cihetinden gerekse itaat cihetinden İta, ibadet uyma, tabi oluş ve itaat cihetinden kulun haddi aştığı her şeydir. Sınırı aştığı her şeydir. Bir örnek verelim. Allah Azze ve Celle der ki annenize babanıza iyi davranın. Onlar size bilmeden Allah'a ortak koşmanızı emrederlerse ona itaat etmeyin ama dünyada onlarla iyi geçinin. Bak burada bir sınır getirdi. Onlara itaat uçursunlar. Allah'a ortak koşmanızı emrederlerse onlara uymayın. Ama onun dışında dünyada onlarla iyi geçin. Biraz sonra edeceğimiz bazı ayetler var ki Allah'a itaat edin ve annenize ve babanız iyilik yapın emreder. Allah'a itaatten sonra, Allah'a ibadetten sonra hemen Allah Azze ve Celle annenin babanın hakkını öne sürer. Allah'ın rızasının Babanın rızasında olduğunu söyler bizim dinimizin Peygamberi Aleyhisselam. Bu kadar annenin babanın değer büyüktür. Ama Allahü Teala onlara itaatli bir sınır koydu. Eğer onlar bilmeden sen Allah'a ortak koşmanın üstüne zorlarlarsa, oya teşvik ederlerse onlara uyuma. Bak ne yaptı Allahü Teala? Anneyi babayı tagut konumuna sokmaktan bizi yasakladı. Ne diyorduk? ibadet hususunda, itaat hususunda ve tabi oluş, uyumu hususunda haddi aşma, sınırı aşma ve muhatap her şey, sınırı aşılan her şey tağut hükmüne girerdi. İşte Allahu Teala bizden örneğin annemizi, babamızı tağut konumuna sokmamamızı ister. Haddi aşmamamızı ister. Ama dünyada onlarla iyi geçinmemizi, onlara hatta öf bile demememizi emreder. Değil mi? haddi aşma hususunda, sınır aşma hususunda ona uyacağız. Dikkat edeceğiz. Gerek geçmişti ki, gerekse şu an öyle düzeltelim. İnsanların, toplulukların, tağutlarına baktığımız zaman genelde şu hususlarda onların haddi aşarak onları tağut konumuna soktuğunu ve Allah Azze ve Celle'ye onları ortak koştuğunu görürüz. Birincisi muhakeme hususunda. Allah'ın ve Resulünün dışında bir Muhakeme merciğine, makamına başvurulmaz, hak hususunda. İkincisi, Allah'ın dışında birilerine ibadet etmek. Üçüncüsü, Allah'ın istemediği, sevmediği birilerine itaat etmek, tabi olmak. Übnül Kayyim el-Cevziye sözüne devam eder ki, eğer bunlara, bu söylediğim şeylere bakarsak, ve insanların da hallerini değerlendirirsek bu şekilde, Görürüz ki onların birçoğu Allah'a Teala'ya ibadet etmekten yüz sevmiş tavuta ibadete yönelmiştir. Onları Allah'a arasını itaatten yüz sevmiş tauba itaate yöneldiklerini görürüz. Ve Allah'a arasını tabi olmaktan yüz severip tavuta tabi oluşlarına şahit olur. Tauba bu hakkında sınır aşılan her şey. Her nesne, her varlık, her mahlukat yaratılmış. O zaman ayete hemen dönelim. İkinci ayetimizde. Allah'a ibadet edin ve tavuktan sakının diyordu. Bütün Resuller. Peki Allah'a ibadet edeceğiz ve tavuktan sakınacağız. Nasıl? İşte haddi aşmayacağız. Hiçbir mahlukat hakkında haddi, sınırı aşmayacağız. Hepsinin bir sınırı var. Kadının kocayı itaatinin bir sınırı var. Evladın anaya babaya itaatinin bir sınırı var. İşçinin patronuna itaatinin bir sınırı var. Öyle değil mi? Memurun amirine itaatinin bir sınırı var. Bunlar da haddi sınırı aşmayacak. Aşarsak o zaman o haddi aşarak itaat ettiğimiz ibadet evlenen bir kısmını yaptığımız veya tabi olduğumuz kişiyi, nesneyi, kurumu tağut konumuna tutmuş İşte Teala bizi bundan sakındırıyor. Ne diyor? Tağuttan sakındır. Yani hiçbir nesne, hiçbir varlığı tağut konumuna sokmayın. Bu şu demektir aynı zamanda. İtaat hususunda, tabi oluş hususunda ibadet hususunda Allah'ı birleyin, tekleyin. Ona ortaklar koşmayın. Bunun ismi o zaman tağut olur. Bu ayetin manasında da allah Teala bize bildiriyor ki Allah her insan topluluğuna bir Rasul göndermiştir. Her topluluğa. Ve bu Rasullerin davetleri ortaktır. Nedir? Allah'a ibadet etme ve tağuttan sakındırmaya yönelik emir ve yasaklarla gitmiştir onların her birisi. Bizler de tağuttan sakınmakla bir tanemiz. Nitekim Allah Azze ve Celle Bakara suresinde فَمَيْ يَكْفُرْ بِالْتَاؤُوْتِ وَيُؤْمِنْ مِ اللّٰهِ مِتَقَدِ سَمْتَكَ بِالْعُرْغَةِ الْغُسْقَ لَنْفِسَانَ لَهَا buyuruyor. Yani her kim tağutu reddeder, inkar eder, kabul etmezse tağutluğunu kabul etmez, reddederse. ve Allah'a iman ederse, kopmayacak, sağlam bir kulpa, bir ipe sarılmış demektir. İşte o kul, o ip, la ilahe illallah'dır. Yani, la mabude bi hakkın illallah. Allah'tan başka, hak ma'bud ibadet edilecek yoktur. Sözünün muhtevasıdır, la ilahe illallah. Ve o sağlam bir ip. Musannit rahim Allah'ın, delil olarak getirdiği bir başka ayet ise, İsra suresinde 23. ayet Ve gada rabbuke ella tabudu illâ iyyahu ve bil valideyni ihsana Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ibadet etmenizi ve anneye babaya da iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Kesin olarak hüküm yap. Sadece Allah'a ibadet etmek, sadece Allah'a ama Allah'a ibadet etmek değil, sadece Allah'a ibadet etmek ve anneye babaya iyilik yapmayı kesin olarak şeksiz şüphesiz emretti, hüküm yaptı. Ayetin içerisinde girmemiz gereken asıl mevzuyu girmeden hemen annenin babanın ihtiramını, onların haklarının büyüklüğünü bir hatırlayalım hatırlatalım. Allah Azze ve Celle Allah'a ibadetten hemen sonra anneye babaya iyiliği emretti. Bir hüküm olarak emretti. Allah Azze ve Celle anneye babaya çok büyük değer verir. Nitekim Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Ona tabidir. De. Baba senden razıysa hak hususlarda Allah da razı demektir. Değinin öngördüğü hususlarda eğer baba evladından razıysa Allah da razı demektir. Bu hadis terimizde gelir. Hakeza Asul Aleyhisselam yine mübarek bir hadisini ver ki Cennet annelerin ayağının altındadır. Anaların bu kadar değeri var. Ayakların altında cennet. Ve bunun gibi birçok hadisi ikkedebiliriz. Birçok hadis. Asıl konumuza gelecek olursak, tevhid ile ilgili meselemize gelecek olursak Allahu Teala kendisinin dışındaki tüm ibadet edilen mahlukatın terk edilmesini ve sadece kendisine kumluk yapılmasını emrediyor. Bu işte La İlahe İllallah'ın bizzat kendisidir zaten. Ebu betre radıyallahu anh'dan gelen bir hadis. Resulullah Aleyhisselam bize çok önemli bir nasihatta bulunur. Sahabesine hitaben onların şahsında bize. Der ki size Ekberül Kebairi haber vereyim mi? Ne demek Ekberül Kebair? Büyük olan en büyüğünü haber vereyim mi? Evet ya Resulullah. Dedikleri zaman der ki bir Allah'a ortak koş. İki annenin babanın hakkına riayet etmemeni onların haklarını çiğnemem. Bu ikisini derken şöyle yanına doğru yatıyordu. Sonra birden doğruldu, oturdu ve dedi ki üçüncü olarak yalan söz söylemem ve yalan şahitlik oldu. Ve bu üçüncü sözü o kadar çok tekrar etti, o kadar çok tekrar etti ki sahabe keşke sussaydı. Üç tane büyüklerin en büyük günah Nedir? Birincisi Allah'a ortak koşmak. İkincisi, ana babanın hakkına riayetsizlik yapmak. Üçüncüsü, yalan söz ve yalan şahitlikler bulmak. Üçüncüsü o kadar çok söylüyor ki, sahabe korkuyor artık. Aleyhisselatü Vesselam keşke soru işlerinden geçiyorlar. Ama dikkat edin, büyüklerin en büyüğü Allah'a ort ortak koşmak. İbadette, Allah Azze ve rızasının yanında Başkalarının rızasını da istemek, başkalarının övgüsünü de istemek, arzulamak, beğenisini kazanmaya çalışmak veya başka bir menfaat elde etmek kastı ve gayesi. İşte bu Allah'a ortak koşmaktır. Yoksa şimdiye kadar Allah ikidir diyen çıkmamıştır. Karşı davet Yok böyle bir şey. Yani Allah ikidir diyerek Allah'a ortak koşan birileri bir topluluk çıkmamıştır. Peki Allah'a ortak nasıl koşulacak? İşte böyle kastı ve gayede koşulacak. Evet, bu hadis çok önemli bir hadis. Nitekim Bukhari ve e gelen ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın size helak edici yedi büyük günahı haber vereyim mi dedikten sonra zikrettiği ilk şey de gene Allah'a ortak koşmak. Bu ikinci zikrettiğim hadiste az önce Ebu Bekir'e radıyallahu anh'tan zikrettiğim hadiste buhari ve Müslim'de. Yine konumuzun izahı sadedinde Musallim Rahimullah'ın aldığı bir hayat, vela şey ayet Rabudullah ve la bir bihi şey'a Ayet. Nisa suresi 36. ayet. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın. Ona denk hiçbir şey yoktur çünkü. İbn-i Kesir Rahim'e Allah bu hususta der ki, allah Teala kullarına sadece kendisine ibadet etmeden emreder. Ona hiçbir şeyi ortak koşmalarını emreder. Çünkü Halik odur, yaratıcı odur rızak da odur. Kulağına rızık veren odur. Her hallerinde anne karındayken de bebeyken de, çocukken de gençken de, ihtiyarken de her hallerinde kulağına nimet veren odur. Kadınlara da erkeklere de nimet veren odur. Genişlikte, rahatlıkta, fakirlikte zenginlikte de kullara nimet veren odur. Onlar ekranda bulunan odur. Öyleyse birlenmeye en müstahak olan en hak sahibi olan Allah Azze ve mahlukatından herhangi birisinin kendisine ortak koşulmamasına da en müstahak olan Allah'ın ziyaretine. O yarattı, o yediriyor, o içiriyor, o iskan ediyor, o işleri idare ediyor, o bizim eziyet ve zulümlerimize sabrediyor, o ihtiyaçlarımızı görüyor, o dualarımıza icabet ediyor. Her işimiz, her şeyimiz onun elinde, nefesimiz onun elinde. Görmemiz, bilmemiz, düşünmemiz, yürümemiz, kalkmamız, kuvvetimiz, gücümüz onun elinde. E o zaman o dirilenmeye de en hak sahibi ortak koşulmaması en hak sahibi diyor İbn-i Kessiz Allah tefsirinde burada hemen söylenmesi gereken hatırlatılması gereken bir hadis var bu hadis Ahmed bin Ambel'in Müslimde, Nesai-i Darimi i̇bn ve Hakim'in Müstebzekim'de rivayet ediliyor ki Hakim onu sahih ediyor, İmam Zehebi de onu sahihlemesine muvaffakat gösteriyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki bir gün Resulullah Aleyhisselam eliyle yere düz bir çizgi çizdi. Sonra onun sağına ve soluna başka çizgiler de çizdi. O ortadaki çizgini göstererek dedi ki işte bu Allah'ın dost doğru yolu İstikamet üzere olan dost doğru yolu şu ortadaki çizgidir. Şu yandaki çizgiler ise her birinin başında bir şeytan bulunan ve insanları bu doğru yoldan ayırmaya çalışıp o batıl yollara yanlış yollara davet eden diğer yollardır. Ki bu haliyle insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya, başka yollara saptırmaya çalışır. Şimdi şapkamızı önümüze koyup bu adesi bir düşünelim. Parmaklar ayrıdır ama onlar bilekte birleşir diyerek, tarikatları, cemaatleri, çoğalmaları, İslam'ın bir zenginliği sayanlar ve neticede bilekte birleşiyoruz diyenler mi doğru söylüyor? Ortaya tek bir çizgi çizerek sağına soluna şeytanların başında bulunduğu başka yolları çizip de Allah Azze ve Zillahi'nin yolunun tek olduğunu, yolunun da kendinin de tek olduğunu söyleyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da olsun. Halbuki onlar ne derler? Birisi kulağını şöyle tutmuş, öbürü şu kulağını şöyle tutmuş yani neticede hepsi kulak tutuyor derlerdi. Yani hepsi İslam'a bahat ediyor. hepsi Allah'ın dini insanlara ötmeye çalışıyor demeye getirirler. Veya birisi sağdan gelir, birisi soldan gelir, birisi öbür taraftan gelir ama hepsi bir eksiyi kapatarak neticede dilekte birleştikleri gibi parmakların o yollar da Allah'ın dinine birleşir diyerek kendi bulundukları yolları, kendi tabi oldukları grupların caizliğini ve hatta belki de gerekliliğini ifade edenler. Şimdi değerlendirelim Allah Azze ve Celle'nin Resulü mü böyle yapmakla doğru söylüyor ki onun sözünde ihtilaf yoktur, onun sözünde hata yoktur. Çünkü o heva ve hevesinden konuşmaz. Yoksa şimdiki bu, bu. insanlar. Ve biz hangisine tabi olacağım? Ondan sonra Resulullah s.a.v. bu işi yaptıktan sonra şu ayet okuyor. Ve enne hâdâ sırâtî müstâfîmâ fettebîûh ve lâ tettebîûh sûbîdâ ve teferrâgâ bîkûm ân-sebîlîh. Ayetin maliyse şu. İşte bu benim istikamet üzere olan dost doğru yolumdur. Ona tabi olun, ona uyun ve diğer yollara uymayın ki... Bu diğer yollara uyarsanız Allah'ın yolundan sizi saptırmaya, kaydırmaya, ayaklarınızı o tarafa çekmeye çalışırlar. Başka yollara uymayın, Allah'ın yoluna uyun. Bu ayeti ne zaman okudu? Ortada tek çizgiyi çizdikten sonra. İşte Allah'ın dosdoğru yolu bu. İşte bu yola uymak Allah'ın yoluna uymaktır. Bu yoldan sapmak, Allah'ın yoluna sapmak. Önemli bir hadis, düşünmesi gereken, ibret alınması gereken bir hadis. Burada Musannif Rahimeullah, İbn-i Mesud anh'tan gelen ve Tirmiz'de rivayet edilen zayıf bir rivayete yer vermiş. Kendisi zayıf olduğunu bilmiyordu demek, o yüzden kitabına almış. Biz bu zayıf bir rivayeti geçeceğiz. Çünkü zayıf hadislerle onu destekleyen şahitler olmadığı sürece amel edilmez. O kısmı geçiyorum. Ancak İbn-i Mesud anh'ın hayatına burada döneceğim. Onun hakkında çok kısa bilgi vermek için. Kolumuzun izahı sadedinde son bir delil daha var. Muharim Hüsnü Adisi. O da Muaz İbni Cevel radıyallahu anh'tan gelmekte. O da çok değerli bir sahibi. Onun hakkında çok kısa bilgi vereceğim inşallah. Muaz radıyallahu anh der ki Resulullah ve Sellem'in terkisinde, bir eşeğin üzerinde terkisindeyken dedi ki ya Muaz Allah'ın kullar üzerinde ve da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz radıyallahu dedi ki Allah ve Resulü'nü daha iyi bilir. Bu cevap üzerine Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona ortak koşmamaları. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı Allah'a ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan kimselere azap etmemesidir. Kulların Allah üzerindeki hakkı Biraz daha açalım şöyle. Yaratılmışların, yaratanı üzerindeki hakkı. Rızıklananların, rızıklandıran üzerindeki hakkı. Giyinenlerin, giydiren üzerindeki hakkı. Hayatta bulunanların, hayatların üzerindeki hakkı. Ölüp de tekrar dirilecek olanların, öldüren ve dirilten üzerindeki hakkı. Bakın dikkat edin. Kulların Allah üzerindeki hakkının bahsediyoruz Ki... Normalde kullanan Allah Azze bir hakkı yoktur. Allahu Teala bu hakkı kullana lütfetmiştir. Yoksa yaratılmışın yaratan üzerinde nasıl bir hakkı olacak? Allahu Teala bu hakkı kullana vaşetmiştir, ikram etmiştir. Onun ikramıdır. Nahaumü sünahalasın. O ikramdan bahsediyorsa Peygamberül Selam kullarına Allah Azze bir hakkı vardır ki Allah'ın ikramı olarak nedir o? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan kimselere Allah'ın azap etmemesidir. Yani bir nefis olarak Cengizeli bu ol, Allah'a ortak koşmazsa Allah'ın üzerinde bir hakkı var Allah'ın bir ikram olarak. Cengiz'i azap etmemesi. Rabbimden onu istiyorum. Şahsı adını size Veya herhangi bir Müslümanın, bir zenginin, bir fakirin, bir güçlünün, bir zayıfın, bir gencin bir yaşlanan bir kadının bir erkeğin herhangi bir insan Allah'a ortak koşmadığı an ve bu hal üzere Rabbine kavuşturan Allah'ın üzerinde bir hakkı var o Allah'ın ikramı olarak ona azap etmemesi haklar mutlaka yerine getirilir hak sahibine hakkını vereceklerin en üstüne Allah'a zevze'ndedir çok büyük bir müjden. gerçekten büyük bir müjden. bu hadisin devamında muazzama diyor ki ya Resulullah bu söylediğin insanlara müjdeleyeyim mi? Yok diyor müjdele. Belki inançlarına, tevhidlerine, Allah'ın birlemelerine güvenlerler ama terk ederler. Dünyadaki yapılacak güzel halleri, ibadeti terk ederler. O yüzden yapma diyor. Nitekim Muaz Vatilana zaten başka rivayetlerden anladığımız kadarıyla bu hadisi ölüm döşeğinde insanlara duyurmak için zikrediyor. Başka bir yerde söylemiyor kimseye. Ta ki artık ölümün boğukluğunu, ensesini hissetmeye başlıyor. İlini gizlemiş olmamak için ölüm döşendirken söylüyor. Bana Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle dediği diyor. Ama ben insanları bu müjdeden mahrum bırakmamak aynı zamanda da bir ilini gizlememek adına bunu şimdi söylüyorum. Yaşadığım sürece bunu kimseye söylemedim. Evet. Allah onlar razı olsun. Hadis çok açık. Allah'ın kulları üzerinde hakları vardır. Bu haklar basittir. Allah'a ibadet etmek, yani onun seveceği işlerle meşgul olmak, onun seveceği işler yapmak, razı olacağı işler yapmak, ibadet dediğimiz o. Bir de bu işlerle Allah'a ortak koşmamak. Bu işleri yaparken Allah'ın rızası, memnuniyeti dışında bir kasıt gözetmemek. İşte bunu yapan kimseler de Allah Azze bir hakkı sahip oluyorlar. Allah'ın lütfu makbûr. Ona azap etmemesin. Okulun azap görmemesi Allah tarafı. Halbuki azap edenlerin en şiddetli Sallallahu Aleyhi ve celle'dir. Cehennem azabı dünyadaki azapların, çok çok farklımlıdır. Bununla bir hemen bir hadis hatırlatalım. Allahu Teala cehennem ehlinin en hafif azaplısına der ki, şu dünya ve onun içindeki her şey senin olsa, fidye olarak verir misin bu azaba karşı Veririm ya Rabbi. İyi de ben senden bundan daha basit bir şey istedim. senden ne dünyayı istedim, ne içindekileri istedim. Sen ailenin sülbündeyken, ben senden bana ortak koşmamanı istedim. Ki bana ortak koşmazsan seni ateşe girdirmeyeceğim diye vadet Ama sen bana ortak koşmaya devam eder. Yusuf suresini hatırlayın. Yusuf suresinde Allah Azze ve Celle müminlerin Allah'a ortak koşarak birçoğunu Allah'a ortak koşarak iman ettiklerini söyler. Allah'a iman ediyor da Allah'a ortak koşarak iman ediyor. Yani imanın içinde şirk var. Allah'a söylüyoruz. O zaman biz bu tevhidi yanmayacağız. Amellerimizin içerisine şirke dair bir kasıt katmayacağız. Sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını katacağız. Sadece Allah Azze ve Celle'nin e, memnuniyetini hoşnutluğumuz sevgisini kast edeceğiz, arzulayacağız. Onun dışında başka bir niyetimiz olmayacak. Falanca beni sevsin. Falanca bana bir makam tayin etsin. Falanca bir ikramda bulunsun. Falanca benim adımı ölsün. Mevzu Bunlardan uzak duracak Müslüman. Bunlardan uzak durduğu an Allah'ın seveceği işleri yaptığı an ve bu niyetlerden uzak durduğu an, Allah Azze ve Celle'nin azap etmemeyi vaad ettiği o kullardandır. Işte, i̇nşallah. Söylerken, bahsederken kolay. Ama nefis taşıyan, beğenilme duygusu, övülme duygusunu taşıyan insanlar için bunu yapmak zor gerçek Allah Azze ve Celle bizleri Allah'a kulluk yapan, O'nun razı olduğu işleri ibadet adıyla sadece O'nun için yapan ve O'na hiçbir şeyi Orta koşmayan kullanmanız. Müellif Rahim Allah bu delilleri zikrettikten sonra bunlardan elde edilen faydalar diye bir kısım zikretmiştir. Bu kısmını zikredeceğim, ondan sonra ismi geçen değerli şahısların hayatına çok kısa bir bakış ondan sonra dersimiz bitirecek. Şimdiye kadar zikrettiğimiz ayet ve hadislerin içeriğinde şu faydalar vardır, şu faydalı ilimler elde edilir der. Birincisi cinler ve insanların yaratılış gayesi Allah'ı tevhid etmek, birlemek, ona kulluk etmektir. İbadet etmektir. İkincisi Allah'a ibadet ancak Allah için yaptığımız zaman olur. Yani Allah'a herhangi bir ortak koşmadığımız zaman olur. Allah'a ibadetin manasıysa sadece Allah'a ibadet etmektir. Başkasına ona ortak koşmamaktır. Bunu ifade eder. Peygamberlerin tamamının, rasullerin tamamının gönderiş gayesi la ilahe illallahı insanlara duyurmaktır. Allah'a ibadet etme tağuttan sakının diye gelmiştir. Her rasul. Bu ise la ilahe illallahın bir kendisidir. La ilahe illallahın yani sadece Allah'a ibadet etmenin gerçekleşmesi ise aynı zamanda tağutların tamamının reddedilmesiyle olur. da biliyorsunuz hakkında aşırılığa edilen, sınır açılan her şeydir. Allahü Teala birçok önemli nasihatlerini birçok önemli emrine ve Resulullah aynı şekilde birçok dikkat çektiği önemli ustlara hep Allah'a ibadet veya ona hiçbir şeye ortak koşmamakla başlar. allah Teala ölmeyin. İsrâ suresinde 18 suresi arka ezik eder. 22. ayetlerle 39. ayetler arasında ona başlangıcı Lâ <gülüyor> Allah alime Allah'ı ilahın ahar. Allah'la başlar. İlah edinme ile başlar. Herkese ve Nisa suresinde de 10 hak emirler vardır. 10 hak hususlar vardır. Onların başlangıcı Allah'a ibadetini yap, Allah'a hiçbir şey ortak koşmayın Başlangıç hep ibadet Allah'a. Sadece Allah'a ibadet ve hiçbir şey ortak koşmamak hususlarıdır. Başlangıç budur. Çünkü işin temeli bu. Çünkü yaratılış gayemiz bu. Onun için yaratıldık. Bunun için yaratıldık. Başka bir şey için yaratılmadık. Bu hususlarda Allahu Teala'nın mahlukat üzerindeki haklarından bahsedilmekte. Aynı zamanda mahlukatına bir ikram olarak mahlukun Allah üzerindeki hakkından bahsedilmekte. Önemli bir mevzu Muaz radiyallahu anh'a aleyhisselatü Selamın insanlara bunu müjdeleme demesinden elde edilen bir şey ki bir maslahat umuluyorsa eğer, bir menfaat umuluyorsa, insanlar hakkında bir çıkar umuluyorsa, bir fayda umuluyorsa eğer ilim gizlenebilir. Halbuki biz ilmi gizleyenlerin kıyamet ağızları ateşle gemlenmiş olarak geleceğin Ne zaman maslahat bir çıkar fayda varsa o an ilmi gizleyebiliriz. Ebediyen değil de o an. Nitekim Muaz radıyallahu anh aleyhisselatü vesselam bu müjdeyi, Muaz'a verdiği müjdeyi insanlara duyurmasını istemiştir. Yani ilmin gizlenmesini emretmiştir bizzat kendimiz. Niye? Bir masraat görürmüştür. Nedir o masraat? İnsanların Allah'a birlemesine güvenerek amelleri terk etmesi endişesinden. Allah'ın kullar üzerindeki ve kulların da Allah üzerindeki bu hakkı, Sahabelerin önemli bir kısmı tarafından bilinmiyordu. Neden aldık bunu? Muaz Radyallah ölüm düşeğindeyken bunu insanlara duyuyordu. Ve o an kaç kişi duyuyordu? O ana kadar vefat eden sahabeler veya başka beldelere giden sahabeler ki Muaz Radyallah Hicri 18 senesinde yani peygamberimizden 8 sene sonra vefat etmiştir. Peygamberimiz hayattayken vefat eden sahabe, peygamberimizin vefatından Muazza Vatyalar'ın vefatına kadar geçen sürede vefat eden sahabe veya o esnada Medine'yi terk etmiş başka belirlere yerleşmiş sahabe bunu bilmiyordu ve bu önemli bir şeydi bu da gene bu hadisten elde edilebilecek ilimlerden birisi gene bu hadisten elde edebileceğim şeylerden birisi de insanların hepsine vermek bazılarına özel ilim verilmesi caiz. Neyse ki Aleyhisselatü Vesselam, insanlara bunu duyurabileceği halde sadece Muaz Radya'nın seçmiş ona söylemiştir. Bu ilmi ona vermiştir sadece. Başka kimseye söylememiştir. Demek ki insanların arasından birileri ayırt edilerek fayda umluyorsa veya o ilmi taşıyacağına güvenliyorsa sadece onlara verilip diğerlerinden o ilim sarf nazar edilebilir. O ilim onlara verilmemekle yetinilebilir. Herkese ilim öğretimisi ya herkese her ilmin öğretilmesi gerek. Buna bunanmıyoruz. Yoksa herkesin bilmesi gereken şeyler var. Mesela tevhid ilmi herkesin bilmesi gereken bir ilimdir. İlmi hal dediğimiz abdest, namaz, poruç, hal, vekat benzeri meseleler gene herkesin bilmesi gereken şeylerdir. Muamelatın büyük çoğunluğu herkese. Gene bu hadisten edilen bir fıkıh ise soru sorulan kişi. Eğer cevabını bilmiyorsa Allah ve Resulü daha iyi bilir der. Bu güzel bir cevap ki radıyallahu ve birçok meselede diğer sahabi büyüklerimiz böyle yapmışlardır. Peygamber aleyhissalatü ve tevazi bir yaşam sorunu görüyoruz. Ne ediniyor? Eşeğe ediniyor. Eşeğe, merkebe ediniyor. Halbuki onun statüsündeki insanlar krallardır. Bırak eşeğe atı. Eğer bulabilsenler uçağa inecekler. Uçaktan inmeyecekler. Veya o dönemin o koşulların en faziletli en üstün, en konforlu binitmesi ona binecek. Ama dereye bindiği gibi, ata bindiği gibi, katıra bindiği gibi eşeğe de binler. Gene bu hadisten eden, ilimlerden birisi bir binite iki veya kaldırabiliyorsa daha fazla kişi binebilir. Bu da caiz bundan diyoruz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Muaz ile beraber bir eşyanın üstündeydi. Ona binmişti. Herkese Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu değerli bilgiyi sahabenişesine sadece Muaz ile Bu da onun haziletinin üstününün göstergesidir. Düşünün şimdi. Bu yüzdeyi alıp da ameli terk edecek yapıya sahip birisine bunu söyleseydi ne olurdu? Korktuğu başına gelir değil mi? İşte o korktuğunun başına gelmeyeceğinden emin olduğu birisine bunu söyledi. Hüseyin bin Muaz radıyallahu anhu böyle değerli bir sahabeydi ki elimde son noktaya ulaşmıştı. Bir insanla başlayacak, son noktaya ulaşmıştı. Peygamber olmayan bir insan ulaşamaz aslında. Evet. Bu ve bunun gibi faziletli, e, faydalı bilgiler elde edilmektedir. Onları da zikrettikten sonra, şimdi çok kısaca bu hadislerde bahsi geçen İbn-i Mesud, Muaz, Yeneb-i Buhar ve Müslüm diyoruz. Onların e, hayatına hakkında çok kısa birer bilgi vereceğiz. Çok kısa. i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın ismi Abdullah'dır. Abdullah bin Mesud. Künyesi bu Abdurrahman'dır ki... Araplarda künyelenme işi meşhurdur biliyorsunuz. Ne demek künye? Kişinin doğan çocuğunun babası diye isimlendirilmesidir. Mesela Resul künyesi neydi? Ebu Kasım. Abdurrahman'ın künyesi neydi? Ebu Hureyre. Kedirci'nin babası. Ebu Bekir bir isim değildi. Onun ismi Ebu Bekir'in babası manasında künye kullanıldı. Bazı insanlar künyesiyle, bazı insanlar ismiyle meşhur olmuştur. Mesela Ebu Umameh deriz. Ümmü Gülsüm, Ümmü Habibe deriz. Bunlar hepsi künyedir. Bazı sahabiler künyelerle meşhur olmuşlardır. Evet. İbn-i Mesut Radelahman'ın künyesi de Ebu Abdurrahman'dır. İlk Müslüman olan büyük sahabilerden birisidir. Bedir'e, Uhud'a, Hende'ye katılmıştır. Rıdvan Beyatına katılmıştır. Rıdvan Beyatı, Bedir, Uhud'un fazileti ne? Uhud'a katılmış ne demek? Bedir'e katılmışlar da. Bunlar niye sayılır? Bedir ehlini Allah azze ve celle bağışlamıştır ondan dolayı Bedir ehli özellikle zikredilir. Sahabe içerisinde Bedir'e katılanlar e, derece olarak dereceවත්mış derecede dediler. O yüzden Bedir ehli denir. Hayrıca Uhud'a katılanlar, hayrıca Hendek'e katılanlar. Efendim nasıl diyeyim? Dıvan katılanlar. Allah azze ve celle nerede Dıvan katılanlardan razı olmuştu. Kitabına geldiği üzere. Dıvan vefatına Hudeybiye anlaşması yapıldı o sene. Rıdvan Meyat'a 1500 bir rakete 1400 sahabe katılmıştır. Ve Allah azze ve celle onlardan razı olduğunu bildirmiştir. Bu sebeple Rıdvan Meyat'a ehli olmak, Rıdvan Meyat'a katılmak hazret Osman sahabeye bir üstünlük getirir. Binmez soyuna hem Medine, hem Uhud, hem Hend'e hem Rıdvan Meyat'a katılmış değerli sahabedendir. O sahabenin alimlerinin en büyüklerindendir. Ömer Raviyye onu Kûfe ehline emir olarak tayin etmişti. Emir Yönetici, idareci olarak tayin etmişti. O radıyallahu anh Hicri 32 senesinde vefat etmiştir. Allah'ından razı olsun bizlere bana komşu kalsın. İkinci bahsi geçen sahabeyi az önce bahsettiğimiz Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tır ki o da meşhur sahabiden birisi. onun da künyesi Ebu Abdurrahman'dır. Ensar'ın Hazreç kabilesindendir. Ensar biliyorsunuz. Ensar kimdi? Medine ehliydi. Medine halkıydı. Muhacir ise Mekke'de Medine'ye hicret edenlerdi. Medine ehli iki kabileydi. Evs ve Hazir'e kabileleri. Geçmişte bunlar cahililerini birbirleriyle düşmanlık yani yapan iki kabileyken Aleyhisselatü iman etmelerle Allah Azze ve onların kalplerini birleştirmiş ve onlar Hacirlere evlerini ve gönüllerini açan ve ensar, en iyi yardımcı çok iyi yardım eden manasına isim alan değerli sahabilerdi. Muaz ve en yani saadan olup Hazrec kabilesinden birisidir. Sahabenin gözdelerinden meşhur sahabelerdendir. O da gene Bedir ehlidir. Bedir'den sonraki savaşlarda iştirak etmiştir. Onun ahkam yani hükümlerde Kur'an'da son noktaya ulaşmıştır. Muazla ve için söylenen budur. İlimde, ahkamda yani hükümlerde ve Kur'an ilimlerinde son noktaya ulaşmıştır. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve İbn-i tabakatında, Ebu Nâlim'in hilyesinde ve Şeyh Halibani'nin sahiasında zikrettiği bir hadiste der ki Muaz kıyamet günü alimlerin bir adım önünde haşr olunacaklardı. Alimlerin hepsinin bir adım önünde haşr olunacak Muaz'la dönem. O kadar alim. Alimlerin öncüsü yani. Öndür. Bu değerli faziletli sahabi Peygamberimiz'in vefatından 8 sene sonra vefat etmiştir Şam'da. Neyle vefat etmiştir? O sene çıkan ve Amvaz taunu diye geçen veba salgınıydı. Çok büyük bir salgındı ve sahabenin çok değerli şahsiyetleri birçok sahibi o taun salgını sebebiyle vefat etmiştir ki o salgında e, hakkın rahmetine kavuşmuş ve şehitlerden olmuştu Çünkü taun şehitleri bir sebeptir. Tavundan ölenler imanlarına şehit dedi aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam'ın zikriyle. Son bir söz muaz hakkında Aleyhisselatü Mekke'nin fetih günü Mekke ehline halife tayin ve o da onlara dinlerini öğrenmiştir. 18. Hicri yılında da Rabbine şehit olarak kavuşmayı Allah ona nasip etmiştir. Allah ondan razı olsun. Bizler de ona komşu kısın. Zikri geçen diğer bir kişi o Hadiste imamdır. İsmi Muhammed bin İsmail'dir. Muhammed bin İsmail Buhara alimidir. Buhare demek Buhara alem demek. Türkistan'da bir şehir. O büyük hafızlardan biridir. Hafız derken bizim dinimizde hafız Kur'an'ın tamamını ezberleyen kişi. Eslah'taki hafız ise çokça hadis bilen kişi. Hadis bilenlerin hafızıdır. İmam Buhari o imamın sahihi vardır. Sahih-i Buhari deriz. Tarihi vardır. edeb Müfredi vardır. Bunun gibi birçok eser bırakmıştır arkasında. Kendisi Ahmet bin Hanbel'den, Hummeydi'den, Ali bin Medini'den ve onların tabakasındaki değerli şahsiyetlerden rivayetle hadis rivayetine bulunmuştur. Kendisine ise hemen Müslim, Nesai, Tirmizi, Trabi'yi ve onun gibi değerli insanlar İmam Muhayri'den hadis rivayet etmişlerdir. Yani hadis Rabi'sidir aynı zamanda İmam Muhayri. Bakın hadis rivayet ettikleri de alim, kendisine hadis rivayet edenler de alim. Bahsederken onlardan İmam diye bahsediyoruz. İmam Ahmet Muhammed'den hadis rivayet etti. Ondan İmam Müslim hadis rivayet etti. İmam Mesai'ye hadis rivayet etti diyoruz. Hicri 174 yılında doğmuş Hicri'yi 250 latinle vefat etmiştir. Ve bu iki tarih arasındaki ömrü elim tahsiliyle ülke ülke belde belde dolaşarak geçmiştir. Allah'ımdan Allah razı olsun. Bizi ona komşu kalsın. Son bahsi geçen e, alim İmam Müslim. Müslim bin Haccac'dır. Ebul Hüseyin'dir onun künyesi. Nisa vuruludur. Nişabur diye de geçer, Nisabur diye de geçer, sahihi, ilerli ve vahtan diye isimleri ve benzeri eserleri vardır. Ahmet bin Hammeden, Yahya bin Nain'den, Ebu Hayseme'den, İbn-i Şerbe'den ve onların tabakasındaki değerli hadis râvilerinden rivayet etmiştir. Aynı zamanda İmam Bukhari'den de rivayette bulunmuştur. Kendisinden İmam Tirmizi, İbrahim bin Muhammed bin Süfyan ve e, onun dengi alimler hadis sıfatında bulunmuşlardır. İmam-ı Müslim 204 yılında dünyaya gelmiş. Hicri 204 yılında 261 yılında ise hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah her iki alimden razı olsun. Onlara rahmet etsin. Bizleri de konuşmasın. Çünkü onların verdiği eser ispat edilmekte. i̇nşallah Teala kıyamete kadar da ispat edilerek Onlardan elde edilen sevaplar aynı şekilde onlara da ulaşmaya, yazılmaya devam etmektedir. Ne büyük bir hasilet, ne büyük bir kazanç. Sözümüz bu kadar. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa Es-sağfirullah ve tevhübü ileyk. ala nebiyyina Muhammed. Ahire davana